Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır fakat münafıklar bunu anlamazlar.